cennete girmeyi, cemaati görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle'nin eli hepimizin üzerine olsun. Şu fitne döneminde Rabbim bütün Müslümanlara birlik, beraberlik versin. Onları bir sancak altında toplamayı ve kafirlere karşı muzaffer olmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle hepimizin imanını artırsın. İmanı artıracak ameller işlemeyi ve o amellerin kıymetini bilen ve ona göre hareket eden samimi Müslümanlardan eylesin. Kardeşlerim, fiten daplarına devam ediyoruz. Fakat gelen rivayetlerin içinde fiten bablarını en çok meşgul eden meselelerden bir tanesi Mehdi İslam'ın meselesi, bir tanesi İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, bir tanesi Allah'ın laneti üzerine olsun, Dekcan'ın meselesi. Evet. Biliyorsunuz fiten babları hep bu üçünün üzerinde döner durur. Ve üçünün de zuhuru hep aynı anda olan zuhurdur. Ve birbirinin varlığıyla gündeme gelen meselelerdir. Bugün ben birini işleyip Haftaya birini, öbür haftaya da birini sonra Fiten Batlarına devam edelim diye uygun buldum. İnşallah sizler de uygun bulursunuz. Bugün ilk anlatmak istediğim size Allah'ın halifesi olan Mehdi aleyhisselam. Nedir? Ne değildir? Bu konuya kimler itiraz etmiş, niye etmiş, neden karıştırılıyor, bunun üzerine durmak istiyorum inşallah. Yaşar şu senin yere alasın, annem baban gibi bir şeyiydi, ben de kalmış, belki lazım olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sohbete şu rivayetten giriş yapayım. Ne zaman diyor? Mehdi'den. İsa Aleyhisselam'ın nuzulundan ve Deccal'dan konuşmayı insanlar bırakır, yani konuşmayı, işte o gün zuhur eder. Diyor. Ve ileride gelecek, anlatacağım rivayetlerde, fitneler öyle bir zuhur edecek ki, bir ara verecek, şöyle bir ara dilim olacak, işte o ara diliminde, hepsi ne yapacak? Zuhur edecek. Ama insanlar ne zaman, konuşmayı bırakır, yani hiç kimse e, bunu zikretmezse işte Mehdi, Deccal, İsa Aleyhisselam'ın nuzulu ne yapacak? Oluverecek. Biz bu dersleri çoğaltalım inşallah. Çünkü onların olduğu yani bu nuzulların zuhurun olduğu yerde çok büyük fitneler olacak ki göreceğiz derslerde inşallah ömrümüz varsa. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin. Bu konuda en çok müşkülatı olan insanlar Kur'an bana yeter diyen insanlardır. Bunlar Kur'an'da geçmediği için Mehdi ve Dercal bahisleri ki İsa Aleyhisselam bir nevi gez, geçiyor ama onu da arada kaynatıyorlar. Toptan inkarına giderler. Neydi bu Ramazan'da bu sahurla e, iftar vaktini oynayan bir, bir hain vardı. Neydi o? Abdül... Haindir hayin. miydi? Mi? Ha. Onun gibi şahsiyetsizler, yani kendilerini İslam'da belli bir kariyere koyan şahsiyetsiz insanlar, bunlar toptan reddederler, bunlar Kur'an'da geçmiyor diyerek ne yapmışlardı? İnkara gitmişlerdir. Hatta Polen yayınlarından çıkan Bukhari veya Müslüm'ün muhtasarına bakarsanız, onu yine bir şahsiyetsiz birisi tercüme etti. Neydi? adı soyadı güzel de kendinde iş olmayan, Hanefi mıydı? O e, bu rivayetlere inanmadığı için o şeylere bakın, tercümelere Mehdi, Deccan meselelerini bulamazsınız. Hatta polenden çıkan e, fıkıh cümle yazarının ismi neydi? Seyit, Seyit Sabık. İnancı oluşturan Esaslar adlı kitabında Mehdi, Deccan, İsa Aleyhisselam bölümünü okursanız Oraya 3-4 sayfa bir dipnot yazmıştır. Bunlar safsata maalesef daha hala ehli sünnet inancı diye insanlara yutturmaya çalışıyorlar diye de dipnotlar düşerek inkara gitmişlerdir. Peygamberin sözlerini ne yapmışlardır? Yalanlamışlardır. Maalesef tercüme kültürüyle dinimizi öğrenmeye çalışan bizler de bu müşkülatlara eğer ehli sünnet itikadını düzgün öğrenmezseniz çok rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Düşebilirsiniz. Allah bizlere anlayış versin. Şia ne yapar? Onlar da giderler bir mağarada habire Mehdilerini beklerler, bağırırlar, bağırırlar. Ses yok, bir çare dönüp giderler. En son Humeyni'yi Mehd'i zannettiler. Mağaranın başında beklediler, beklediler. O da ölüp gidince... Yine öbür Mehdi yi ne yaptılar? Beklemeye başladılar. Onlarda da Mehdi inancı nedir? Mehdi şimdi sağdır. Yüzyıllardır sağdır. Bir mağaradadır. Mağarada aleyküm Mağarada yaşıyor. İşte insanlar gidecek onu çağıracaklar. O da ne yapacak? Çıkıp gelecek. Yani onlar da birçok bu bir türlü uydurmalara girmişlerdir. Aslı nedir? Bak Ana maddeleriyle şöyle bir sıraladım. Rivayetlere girmeden size bir ana başlıklarını anlatayım. Birincisi Mehdi Ehli Bey'tendir. Ehli Sünnet'in itikadından birincisi imamların hepsi nedir? Kureyş'tendir. Aleykümselam ve Rahmet Mehdi de kimden olacak? Kureyş'ten. İnsanlık diyor. Hayırda da şerde de liderleri nereden? Kureyş'ten. Hatta bir rivayette işledik mi bilmiyorum veya gelecek sırası Kabe'nin diyor duvarları kerpiş kerpiş ne yapılacak? Sökülecek. Hatta ot bitecek. Yaban güvercinleri ne yapacak? Yuva yapacak diyor. Sahabe hayret ediyor. Bu ne zaman olacak ey Allah'ın Resulü? Kabe'nin kafasıyla makam İbrahim'in arasında alçak oğlu alçak birine insanlar beyat ettiğin dedi. Yani imamlar hayırda da, şerde de, kıyamete kadar bereketen olacaktır. Bu ehli sünnetin itikadıdır kardeşlerim. Maalesef damarlarında Türk kanı taşıyan bazen damarlar şişiyor. Hadisi geçinen profesörler bunları inkara giderler. Kabul etmezler tabii. ırkçı olan insanların çoğu ırkçılığından bunu ne yapar inkara giderler. Ama yalan söylemesi mümkün olmayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu ne yapmıştır? Böyle zikretmiştir. Biz de bu şekilde ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Onun dışında Mehdi ahir zamanda fitnelerin olduğu bir zamanda çıkacaktır. Ve yeryüzü zulümle hakimken yeryüzü ne olacak? Tam zıttı adalet hüküm sürecek. Yine Yeryüzünde kıtlık, her türlü yokluk varken onun zamanında ne yapacak? Bereket olacak ve öyle olacak ki insan zekat verecek, kimseyi ne yapamayacak, bulamayacak. bu, evet. mesela evet. <gülüyor> aslında yani insan öldürme haksız yere cana kıyma, İslam'dan yönetilmeme ki en büyük zulüm nedir? Allah'ın nizamının hakim olmamasıdır. Yeryüzünün hiçbir yerinde. Yalnız söyleyorsanız elçim de işte büyüklerimizden zulüm bu konuda yani zalimlerin zirve yattığı zaman diye sağlıyorlar. Yani, en üst noktalarındaysan. En üst nokta yani. alçakoğlu, alçağın en başa gelmesi. Yani yalancının, hırsızın yani, İslam'ın hüküm sürmediği her şey zulümdür. Sahabeler diyor ki hangimiz nefsine zulmetmez ki? Enam 83. ayet indiğinde kendi nefsine yaptıkları zulüm insanlara ne yapıyor? Ağır geliyor ve yeryüzüne çıkamıyorlar. Allah Resulü'ne gelip sorduklarında Vesselam siz diyor Lokman'ın oğluna nasihatını okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir. Diyor. Yani Allah'a eş koşulmasıdır. Allah'ın nizamının hakim olmamasıdır. Zulmün en büyüğü budur. Yine Mehdi'nin ismi ne olacak? O diyor, babamın ismiyle isimlenecek. Benim ismimle ne yapacak? İsimlenecek. Yani künyesi Muhammed bin Abdullah. Veyahut bir rivayette de ve Vesselam'ın ismi biliyorsunuz Ahmet'ti. Ahmet bin Abdullah olacak. Yani Allah Resulü'nün ismiyle, künyesiyle birebir, yani babasının künyesiyle birebir künyelenecek. Ve hadislerde tarifi gelirken alnı uzunca ve açık işte burnu uzun kıvrık ve ön tarafı şöyle hafif kemerli olacak ve dişleri aralıklı olacaktır. O benim değil Allah'ın halifesi olacak ve yeryüzünde suyun gitmediği, gelme hiçbir yer kalmayacak. Her yere bol bol yağmur yağacaktır. Ve İsa Aleyhisselam onun arkasında namaz kılacak, ona tabi olacak. Yine yaşı Kırcı civarındayken Mehdi olduğunu bilecek. Birkaç rivayet daha var kardeşler. İşte 26 yaşında, 30 yaşında diye e, bilecek diye de fakat umuman gelen kuvvetli olan 40 olarak geliyor. Fakat öbürlerde de zayıf olarak gelmiyor bilirsiniz. Yine fitnelerin tam böyle tamamen zuhur ettiği ve insanların kabirlere gelip daha ne atıyorsunuz? Hani siz çıkın da biz girelim. O kadar fitnenin çok olduğu ölümlerin çuvaldığı ve bir insanın birini niye öldürdüğü bilinmediği bir ortamda bir boşlukta o an böyle bir sulh veyahut artık zaman diliminde birden zıhr edecektir, diyor. Kureş'te olacak ve gelen en sıhhatli hükü şeylerden birisi de yedi sene yeryüzünde ne yapacak? Hüküm sürecektir. Evet. Ahir zamanda Ehli Beyt'ten çıkıyor. Allah onunla dinini güçlendirecek. 7 sene idarede bulunacak. Yeryüzü ondan önce nasıl zulüm haksızlıkla bölmüşse o geldikten sonra tamamen adaletten dolacak. Madem Adem kardeş soru sordu. Burayı biraz açayım. Mehdi'nin geldiği zuhur ettiği ortam biraz ileriye girecektim ama burada soru geldiği için gireyim kafana takılmasın tamamen savaşla geçecek kardeşler. Öyle savaşlar olacak ki iki ordu kapışacak. Akşama iki ordudan hiç kimse kalmayacak. Ertesi günü yine ordular kapışacak. Ordu derken iman ve küfür. Üçüncü bir şey yok. Yani ben katılmıyorum, ben tarafkir olmuyorum yok. Burada iman küfür savaşı olacak ve aylarca bu savaş devam edecek. Ve sonunda Müslümanların zaferiyle neticelenecek. Kandan nehirler akacak. Yani kandan nehirler akacak. En son Mehdi'nin ordusunun zaferiyle neticelenecek. Ki İsa aleyhisselam deccalı öldürecek. Ve neticede yeryüzü ne yapacak? Adaletle dolacak. Çünkü yeryüzünde ne kadar kafir varsa, kafirin gücü varsa ne yapacak? kaybedecek. Mehdi'nin zuhurunda. Yani Yahudiler, yani i̇şte, için de... Yahudilerin içinde mi? Yok. O kıyametin o, son alametlerinde. O, o e, ne zaman? Mehdi'nin zamanında değil. O da fitnelerin tamamen zuhur ettiği Mehdi'nin zuhurundan önceki olaylar bunlar. Tamamen kargaşa olacak. Ve öyle bir hale gelecek ki taş, ağaç, her şey arka, Yahudi var gel öldür diye şehadette bulunacak. Sadece gargat ağacı müstesna o Yahudi'yi saklayacak diyor. Bu Mehdi'nin şeyinden önce. Evet. Gökyüzü yağmuru yağdıracak, yeryüzü ürününü çıkaracak, sayılamayacak kadar mal da bereketli olacak ve çoğalacak. İbni Kesir, Allah kendisine rahmet etsin, şöyle taklediyor. Onun zamanında ürün bol olur, ziraat gürler, mal çoğalır, sultan galip gelir, din güçlü olur, onun zamanında tamamen iyilikler hakim olur, Evet İsmi ve şekline girecek olursak, Mehdi'nin ismi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın isminin aynısıdır. Muhammed bin Abdullah veyahut Ahmet bin Abdullah. O, Hazreti Fatıma'nın soyundan, Hasan'ın yoluyla gelir, İbni Kesir Allah kendisine rahmet etsin şöyle naklediyor. O Muhammed bin Abdullah el-Fatimi el-Hasan'ıdır diyor. Allah onlardan razı olsun diyor. Şeklini tarif ettiği şeyine baktığımızda alnı şakaklarına kadar açık, burnu uzun ve kıvrık. Uç tarafı ince, ortası kemerlidir çıkacağı yere baktığımızda ise Mehdi Doğu tarafından çıkacak. Sevban'dan gelen rivayette aleyhissalatü vesselam sizin hazineleriniz için üçü savaşır. Yani üç Müslüman ülke savaşacak diyor. Ama bunların muhteviyatı ve hangisi olduğunu söylemiyor. Bunların hepsi de diyor halife çocuğudur. Sonra onlardan hiçbiri galip gelmez. Sonra Doğu tarafından siyah bayraklılar çıkar ve sizi öyle bir öldürürler ki daha önce hiçbir kavim sizi onlar gibi öldürmemiştir. Eğer siz onu görürseniz, buz üstünde sürünseniz dahi ona tabi olun. Çünkü Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Birazdan açılacağı için rivayetin şeyine, tafsilatına girmiyorum. Deminki iman-küfür savaşında, yani öyle öldürecek ki diyor orduların ikisi de akşama kadar ne yapıyor? Yok oluyor. Yine İbni Kesir bu hadisteki hazinelerden kasıt Kabe'nin hazineleridir. Halife çocuklarından üçü onu almak için birbirleriyle savaş yapacaktır. Ahir zaman olunca doğu tarafından Mehdi çıkacak. Yoksa o şianın iddia ettiği gibi şimdi mevcut olup karanlık bir mağarada kaybolup sonra ortaya çıkacak değildir. Onlar böyle iddia ediyorlar. Bunlar yer altında bir mağarada ve orada kayboldu. İşte zamanı geldiği zaman ne yapacak? Kubeyni de böyle demişlerdi ama ölüp gidince oturup ağladılar. Bir dakikini bekliyorlar. Bu şeytanın uydurmasıdır. Ne Kur'an'da, ne sünnette böyle bir ifade nedir? Yoktur. Evet. Ahir zamanda gelmesi beklenen ve hakkında övgü ile söz edilen Mehdi'nin esas çıkış yeri doğu olacak ama kendisine Kabe'de beyat edilecektir. Mehdi'nin çıkacağına dair rivayetler. Mehdi'nin çıkacağına dair birçok sahih rivayet var. Bunların hepsini alsam burada aktarmaya zamanımız yetmez. Ben aynı muhtevada olsa da Sahabet faaklılığından birkaç tane rivayeti seçtim. Birincisi Ebu Said El-Hudri rivayeti ki bunlar hep bu Ali Müslüm rivayetleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin son zamanında yani ahir zamanda Mehdi çıkacak. Onun zamanında Allah bol bol yağmur verecek, yer bol ürün çıkaracak, mal herkes arasında eşit olarak dağıtılacak, sığırlar artacak, ümmet güçlü olacak. 7 veya 8 sene yaşayacaktır. Bir rivayet bu. Yine Ebu Said El-Hudri'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizi Mehdi ile müjdeliyorum. O insanlar arasında anlaşmazlık ve deprem yılları olduğunda ortaya çıkacak. Yeryüzü ondan önce tamamen zulüm ve haksızlıkla dolu olduğu gibi onun gelmesiyle tamamen adalet ve doğrulukla dolacak gökte ve yerde kim varsa ondan razı olacak. Hiç kimse sen niye böyle hükmediyorsun yani adalette ol demeyecek ve mal insanların arasında eşit olarak paylaştırılacak. Sonra Allah Muhammed ümmetinin gönlünü zenginleştirir adaleti ortaya koyar. Öyle ki bir münadi görevli çıkacak diyecek ki Kimin mala ihtiyacı var? Gelsin hazine ağzına kadar altından dolacak. Bunu doyan bir adam kalkacak. Bana ver diyecek. Mehdi bana mal vermen için sana emrediyor çabuk ol çabuk ol diyecek. Fakat görevli ona mal vermeye engel olacak ve daha ileri gitmemesi için uyaracak. Adam pişman olacak ve diyecek ki ben ümmeti Muhammed'in en aç gözlü insanıyım. Malım olduğu halde ben bunu istedim. Bu kadar malınızdan bana bir şey düşmez mi diyecek. Görevli ona verecek ama adam geri çevirecek. Ben almak istemiyorum aslında aç gözlük yaptım diyecek diyor. Ama oradaki görevli diyecek ki biz verdiğimiz malı geri almayız artık bu senin diyecek diyor. Ve bu yedi bir rivayette sekiz, bir rivayette dokuz sene böyle devam edecektir. Yani zekat verilecek bir tane adam ne yapamayacak bulunmayacaktır. Şimdi zekatın hükümlerini biliyorsunuz. Taba Suresinin 60. ayeti kelimesinde 8 sınıf insan var, sekiz sınıf yer vardır. Bunlardan birisi nedir? İslam devleti hakimse, zekat kime verilir? Devlete. Devletten başkasına ne yapamazsın? Veremezsin. Şimdi devlet zekatı toplayacak ama verecek yer bulamayacak. Çünkü Müslümanların hakimiyetinde olan bir dünya olacak. Allah hakkımızda hayır yazsın. Evet. Bu hadis aynı zamanda Mehdi öldükten sonra fitne ve kötülüklerin çoğalacağına da bir delildir. Ki ona da bu meseleler bittikten sonraki derslerde gireceğim. Yeryüzünü öyle bir fitne büyüyecek ki kıyamet kimin üzerine kopacak? Çok i̇nsanlar yeryüzünde çırılçıplak hayvanlar gibi dolaşırken kıyamet ne yapacak? Onların üzerine. Yani artık insanlar tamamen her şeyi ne yapacak? Kaybedecek. Bunun üzerine kıyamet kopacak. Evet. Allah hakkımızda hayır versin. Bizi de neslimizi de o günlere ulaştırmasın. Üçüncü rivayet Ali'den. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Mehdi bizden Ehli Beyt'tendir. Allah onu bir gecede değiştirecek. Evet. Yani Mehdi 40 yaşına gelene kadar ki ileride rivayetler gelecek kendinin Mehdi olduğunu ne yapmayacak? Bilmiyor. Ama bir gecede Allah onu ne yapacak? Değiştirecek ve Mehdi olduğunu bilecek. Allah ona ilham edecek. Ve yeryüzünde herkes onun Mehdi olduğunu ne yapacak? Bilecek. Dördüncüsü Ebu Said El-Hudri'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mehdi benim soyumdandır. Alnı şakaklarına kadar açıktır. Burnu uzun ve kıvrık. Uç tarafı ince, ortası kemerlidir. Yeryüzü ondan önce zulüm ve haksızlıkla dolu olduğu gibi o geldikten sonra tamamen adaletten dolacak ve onun hükmü yedi sene devam edecektir. Evet, bu da neyi gösteriyor? Gelecek şahsı hem ruhen hem de bedenen İslam ne yapmış? Anlatmış. Ama bakın, bundan çok kısa zaman önce bir Hasan Mezacı diye birisi vardı. Hatırlıyor musunuz? Aslında çok akıllı, bilgili birisidir bu. Yani ben onu şahsen de tanıyorum. Ama tuttu, birine kafa tuttu. Her liderin ölümünün 50 sene sonra mı, 100 sene sonra mı istediğin şeyi yazma, istediğin şeyi konuşma hakkı vardır. Bir kanun almışlar yeryüzünde. Bu adam da Birisi hakkında kitaplar yazdı. Şimdi adamı özürseler yazdıkları olacaktı? Kanıtlanmış olacaktı. E, yok etseler gene bir şey olacaktı. Tuttular. Öyle bir e, çifte standart yaptılar ki adama kafayı yedirdiler. E, Almanya'dan uçağa bindi. Saçlarını sarıya boyattı. Kırmızı bir pelerin takındı. Bak dedi ben Almanya'dan İstanbul'a iniyorum. Neyle? Havadan. Mehdi de havadan gelecek. İstanbul'u ne yapacak? Fethedecek gibi birçok şeylere girdi. Mehdi, İsa Aleyhisselam'ı hepsini birleştirdi ve alay konusu yaptılar. Bir taşlan bir taş kuş vurdular. Kimse şimdi Hasan Mezarcı'yı merak ediyor? Ne soruyor? Ne ediyor? Bunda bir sene önce mi? iki sene önce mi? Ben dükkana çıkıyordum. Yani merdivenlerden biri iniyor. Tam bir iskeletor, kemik torbası olmuş. Yani ben bunu bir yerden tanıyorum. Elinde sıkarak. Kocaman bir yüzük böyle. Adam gittikten sonra jeton düştü. Yani Hasan Mezi çıkıldı oldu. Tamamen değişmiş, bitmiş. Allah hakkımızda hayır yazsın. Maalesef Müslümanlar dinlerini ve dininin akidelerini bilmiyorlar ama Yahudiler Kafirler, müşrikler bu konuları hiç ihmal etmiyorlar. Mesela İsa Aleyhisselam'ın zuhur edeceği, ineceği yer nedir? Şam bölgesi tarafında dikili taşlar denilen bir bölgedir. Allah kendisine rahmet etsin. Muhammed Kutup kitabında yazıyor. Yahudiler oraların her tarafında karakollar inşa etmişler. Ve oralara teleskoplar yerleştirmişler. Güya en güzel e, rahsathaneler izleme yerleri oralarıymış. İlaki yani düşünün onlar bile inanıyorlar. Ama bizim neydi o? Neydi, onlar inkar ediyorlar. Yahudi bile kabul ediyor. Hatta bir de tasavvuf fırkalarından şu Hasköy tarafında bir bandocu var. Şişçi. Kim bu? Galip Koşçu mu? O da ya diyoruz bir de diyor ehl Sünnet inancı diye diyor Mehdi, İsa aleyhisselam, Deccal bahislerini çıkarıyorlar diyor. Bir de diyor devamlı diyor, beyaz bir krat diyor. O şam tarafında bir yere diyor. Her gün gidiyor götürüyorlar getiriyorlar diyor. Gülüyor, haha çekiyor. Yani düşünün sadece mealciler değil kendi ruhlarını şeytana satan, güya insanlara anındırmaya çalışan insanlar da bunun neyine, inkarına gidiyorlar. Ama sorsan kendileri de kendilerinin Mehdi olduğunu söylerler. Yani Allah'ın halifesi olduğunu söylerler. Allah onların şerrinden bizleri korusun. Ve Mehdi inancını en çok bozan, baltalayan tasavvuf fırkalardır kardeşlerim. Neden biliyor musunuz? He? Bütün tasavvuf şeyhleri kimin soyundan geldiğini söylerler? Peygamberimizin. Peygamberimizin. Kimden olduğunu söylerler? Ehli Beyt'te. Anladınız mı? Mehdi'nin bütün şunları, hepsinin kendi özellikleri olduklarını ne yaparlar? Savunurlar. Ve bütün tasavvuf şeklerine gidin, onların bir silsileleri vardır, kütükleri. Hep ta şeye bağlarlar. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellama bağlarlar. Ama yeryüzünde o kadar deprem olmuştur, o kadar istila olmuştur, yangınlar olmuştur nasıl soylarını birleştiriyorlar bilmiyorum. Evet. Ama bütün rivayetler Mehdi benim soyumdandır. Diyor. Evet. Adıyaman Mezli Şeyh'i vardır mesela. Mehdi'dir. Ama <gülüyor> öde gitti. Öbürü geldi. Bilmiyorum şimdi o da Mehdi'yim diyor. Muhammed Raşitleri vardı. Yine Nurcuların mesela kollarından birisi vardır. Mevfettah Şahin hiç duydunuz mu? Asrın getirdiği tereddütler diye kitaplar falan yazar. O mefettah Şeyh Fetullah Gülendir, yani kendisini Mehdiullah ilan ettiği için kendi ismiyle değil de müstehar işte isim mi diyorlar? Bunlarla kitaplarıdır. Ama şey yapmamız. Başka kim vardır böyle? Kendi orjinal isimlerim. Ve sonra da Evet. Ve Adnan Oktar'ı da unutmamak lazım. O, şimdi. De, ben şimdi ben ben de, onu da unutmamak da, lazım. Ee, de, maşallah diye inşallah lan o da işi götürüyor. Evet. Ümmü Seleme'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mehdi benim soyumdan Fatıma'nın çocuklarındandır. Diyor. Yani bu rivayetlerde buraya girmemin sebebi çok istismar edildiği için. Çok istismar. Yine Cabir'den Allah kendisinden razı olsun gelen rivayette Ali Selâtu Vesselam İsa Aleyhisselam iner, emirleri olan Mehdi ona şöyle der, gel bize namaz kıldır. O der ki, hayır Allah bu ümmete bir ikramı olarak onların bazısı bazısına emir olur der ve gider safa ne yapar? Durur diyor. Ki geniş bir rivayet. İsa Aleyhisselam iki meleğin kanadında dikili taş denilen mevkiye indirilir. Bu arada Müslümanlar da akşam namazına durmak üzeredir. Mehdi'nin imamlığında. Mehdi İsa Aleyhisselam'ın inişini görür ve hemen tanır. Ve ey Allah'ın ruhu gel Müslümanlara namaz kıldır dediğinde o da hayır ben Muhammed ümmetinden bir emirin arkasında namaz kılmakla emrolundum der ve safa geçerdir. Evet. Yine Ebu Said el-Hudr'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsa bin Meryem bizden birinin arkasında namaz kılacaktır. Bu rivayetler aynı zamanda birçok da verilen nedir? En güzel cevaplardır. İnkar edenler inkar ederken ne derler? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliği de nedir? Hatemül Enbiadır. Yani peygamberlerin, nebilerin nedir? Sonuncusudur. Ondan sonra peygamber yoktur, gelmeyecek. İsa Aleyhisselam peygamber miydi? Peygamber. E demek ki gelmeyecek diyorlar. Eğer itikat buysa bu da nedir? Gelmeyecek diyerek toptan inkara gidiyorlar. Halbuki burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların bütün müşkülatına cevabı ne yapıyor? Veriyor. Ne diyor? Ne diyor? İsa bin Meryem sizden birinizin arkasında ne yapacak? Namaz kılacak. Bu nedir? Demek ki bir dinle, bir peygamber sıfatıyla ne yapmıyor? Gelmiyor. Bu da Allah'ın bizlere e, artık lütfu mu diyeyim veyahut imtihanlarımızdan nedir? Bir imtihandır. Çünkü İsa Aleyhisselam dersinde göreceğiz inşallah. Domuzu öldürecek, haçı ne yapacak? Kıracak. Biliyorsunuz kitap ehli Ta o günlerde de ayrıydı. Allah Resulü zamanında da ayrıydı aleyhissalatü vesselamın. Hala nedir? Ayrılar. Yahudi ve Hristiyanlar birbirlerine aslında hiç ne yapmazlar? Sevmezler. Hep birbirlerine nedir? Hasım içindedir. Avrupa Birliği'ne bakın, NATO'ya bakın, bunları anlarsınız. Yani, yeryüzünde kurulan o bir leşler topluluğu mu diyorlar? Birleşmiş neydi? ben telaffuz edemiyorum bu leşler topluya Birleşmiş Milletler mi diyorlar. Bunların kuruluşu, Avrupa Birliği, Euro'nun çıkışı, birçok şeyler hep Yahudi ve Hristiyanların kutuplaşmasıdır. Birisi NATO'yu kurmuştur, birisi Varşova Parkı'nı kurmuştur. Birçok ne yapmıştır? Hem askeri gücünü, hem para gücünü, tarihte hepsi ne yapmışlardır, yapmışlardır. Allahu u Alem, İsa Aleyhisselam bunun ikisini de ne yapacak? Kıracak. Sen kime inanıyorsun? İsa, İsa benim. Hadi tabi olun. Hem de Muhammed ümmetine diyecek. Evet. Yine Abdullah ibn Mesud'dan Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ehli beytimden ismi benim ismim olan bir adam Arapların başına geçmedikçe bu dünya yok olmaz demiştir. Evet. Genel rivayetler hep bu noktada Bukhar ve Müslim'de geçen bu hadislerden iki tane sonuç çıkıyor kardeşler. Birisi İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi yeryüzüne ve Müslümanların emrine nedir? Tabi olması. İkincisi ise Müslümanların namaz kıldıran bir emirinin olması ve bu emirin İsa Aleyhisselam'a namaz kıldırması için ön tarafa geçmeyi teklif etmesi bu emirin emirliğe uygun ve yerinde olduğunu gösteriyor ki her ne kadar bu hadis ve hadislerde onun ismi Mehdi olarak geçmese de bu hadislerde geçen o kişinin Müslümanların emiri olduğudur ki bu da Sahihanda, Bukhari ve Müslimde ne yapmıştır? Geçmiştir. Evet, demek ki Allah bizlere de bir emir ne yapacak? Nasip edecek. Peki Izbut Tahriz diye bir fırka var, bilir misiniz? Ne savunur bunlar? Yani şeytan hiçbir fırkayı boş bırakmamış. Yani mutlaka birini çıkarmış. Birine üf demiş, üflemiş. Onlar da hep hilafeti savunurlar. Yani İslam'ın çok önemli birçok neleri vardır, Kolları vardır ve İslam bir bütündür. Kasaba gittiğinde belki ya ben Ömbudunu seviyorum, şuradan kes. İşte arkasını seviyorum. Buradan kes. Kaburga yiyeceğim. Buradan kes diyebilirsin. ot benim param şu kadar yarım kilo kıyma ver diyebilirsin. Ama İslam'a bunu ne yapamazsın? Yapamazsın. Hilafet de bizim için. Namaz da bizim için. Cihadı da bizim için. Daveti de, tebliği de her şey nedir? Bizim için ve bu bir bütündür. Bunun hiçbirini ne yapamazsın? bölemezsin. Ama hangi fırkaya giderseniz gidin. Ne yapıyorlar? Şimdi şunu bir kap olarak görün. Şöyle bir konu yapalım. Şunun ardına koyalım. İslam'ın ne varsa hilafet dök, hepsi hilafet çıkıyor şuradan. Cihat dök, hepsi ne yapıyor? Cihat çıkıyor. Yani bütün masları her fırka kendine göre ne yapıyor? Yontuyor. İslamsa bir bütündür. Hangisine ağırlık verirsen bir yerine ne yaparsın? İhmal edersin. Evet. Müslümanlar bunun kıymetini ne yapamadı? Bilemedi. Bir emirin altında toplamayı ne yapamadı? Beceremedi. Allah Resulü ve vesselamın yanından izin almadan bile ayrılıp gidenler veyahut yanında sesini yükseltenler helak oldular mı? Oldular. Onlar öyle bir itaat ettiler ki Ömer geldi, anam babam sana feda olsun. Olmadı Ömer. Ne? nefsinde Nefsinde. de senin için dedi. Bugün Müslümanlar birbirlerine karşı saygı, edep, ahlak, bir araya gelme, cemaat ruhunu taşıma, işlerinden emir seçme, o emre itaat var mı? Yok. Yok, Yok ki büyük ta başa kadar giden bir emre ne yapsın? Sahip olsunlar. Bunun kıymetini müminler ne yapamadı? bilemediler. Hep çıkar üzerine bir topluluk olmaya başladı. Nerede Allah'ın ve Resulü'nün emirleri geçiyorsa Allah Azze ve Celle'nin eli nerede olur? O cemaatin üzerinde olur. Ne zaman orada Allah ve Resulü'nün e, hükmü geçmiyorsa ne yapar? Tamamen oradan Allah'ın eli ne yapar? Çekilir birlik, beraberlikte hiçbir şey ne yapamazsın? göremezsin. Ama dinimizde ne var? Üç kişi yolculuğa mı çıkıyorsun? İçinizden birine emir seç diyor. Veyahut darimeye gidiyorsun 57 ne no olur rivayet. Yanlış hatırlamıyorsam? Ömer diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Ey küçük Arap topluluğu! Ey küçük Arap topluluğu! Ey küçük Arap topluluğu! Diyor. Vallahi diyor İslam cemasız yaşanmaz diyor. Vallahi diyor İslam emirsiz olmaz diyor. Vallahi diyor emir de itaatsiz olmazdır. Bak Ömer bu olayı ne yapmış? Çözmüş. Müslümanlarsa istediğim gibi yaşayayım bana ne ya bana ne selam vermiş vermemiş. Bir emir bir şey söylemiş umurunda mı adamın? Halbuki söylenen onun dinine, onun maslahatına nedir? Uygun olan bir şeydir. Maalesef Müslümanlar bunun kadri kıymetini ne yapamadı? Bilemedi birlik beraberliği. Ve asırlar boyunca da bugün hep ne yapmıştır? Dökülen kan Müslümanın kanı olmuş. O kadar katliamlar hep Müslümanların üzerinde. O kadar oyunlar Müslümanların üzerinde oynanmış. Ama hiçbir zaman dirilip ayağa ne yapamamış Müslümanlar? Kalkamamış. Çünkü halifeliğin veyahut emirliğin kıymetini müminler ne yapamamış? Bilememiş. Peygamberin hayatını okuyun. Sahabe kendisine beyat ettiği halde yine onlardan beyat almış mı? Bunları neden yaptığını şöyle güzel bir düşünün anlarsınız kardeşlerim. Evet. Mehdi rivayetleri tamamen mütevatirdir kardeşler. Biliyorsunuz İslam ümmetinin içinde öyle insanlar çıkmışlardır ki hadislere bakarlarken işte Kur'an bana yeter. Bir kısmı ne demiş? Kur'an'a uyarsa alırım. Bir kısmı demiş ki mütevatirse alırım demiştir. Evet. Mehdi hadisleri tamamen mütevatirdir. E, harf, şu bu değildir. Şarj değildir. Tamamen mütevatir şeklinde gelmiştir. Ama birlerinin şablonuna uymayabilir. Kur'an'da geçmiyor. Ama Kur'an'da şu geçiyor. O size neyi getirmişse onu alın, neyden de nehyetmişse ondan ne yapın, uzaktırın diyor. Ama bu geçiyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. İmam Şevkani diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Mehdi'nin gelmesi mütevatir olduğu 50 tane hadisi açıklamakla yeterlidir. Ama bunun dışında birçok rivayette vardır. Onda en az 50 tanesini size getiririm diyor. Yani mütevatir bir rivayettir. Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerine gelirsek. Bunların hepsi rivayet. Birer cümlede hızlıca geçmek istiyorum. Eğer izniniz varsa. Bir, Mehdi Ehlibeyt'ten olacak. İki, Hz Hasan'ın soyundan gelecek. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatma'ya söylediği gibi beni peygamber olarak gelen gönderen Allah'a yemin ederim ki bu ümmetin Mehdi'si senin iki oğlun olan Hasan ve Hüseyin'den gelecek demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine gelen rivayette Mehdi'nin ismi, Peygamber Efendimizin ismi yani Muhammed. Bir ismi rivayete göre de Ahmet'tir. Bu iki isim arasında zıtlık yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlar nedir? İsimleridir. Yani bir insan aynı zamanda Muhammed diye de çağrılır. Ahmet diye de ne yapılabilir? Çağrılabilir. Evet. Babasının ismi, Peygamberimizin isminin aynısı. Babasının peygamberimizin ismiyle peygamberimizin babasının ismi aynı olacak Mehdi geniş alınlı olacak yedi sene dünyaya malik olacak ve buna muhalif birçok insanlar çıksa da savaşta hepsi ölecek yedinci rivayet zulüm ve fıskılan dolu olan dünya o geldikten sonra adaletten dolup taşacak muhtelif zelzeller olacağı bir dönemde gönderilecek ki Günümüzde depremin olmadığı bir gün var mı? Yok. yok. Hatta şu akıllı telefon diyorlar. Deprem şeyi var, programı var, kurdum. Ara sıra bir bakıyorum, depremin olmadığı dakika yok. Yani muhakkak yeryüzünde bir depremin şey yapıyor, gösteriyor. Yerde ve gökte herkes ondan razı olacak. Malı eşit bir şekilde insanlara dağıtacak. Muhammed ümmetinin gönlü zenginlikten dolacak onun adaleti her yere kaplayacak ve insanlar arasında Hazreti Peygamber'in sünneti seniyesiyle ile muamele yapılacak. Hatta birisinin mala ihtiyacı olsa kim varsa çağırması istenecek o kişi emrini yerine getirdiğinde sadece bir kişi gelecek. Yani bir şeyler dağıtmak istiyorum dediğinde bugün ne olur? izdiham olur değil mi? Ama mesela yakın zamanda Ramazan ayıydı. Çadırlar kuruluyordu. Ben bakıyordum bir sürü gariban ta 3 saat öncesinden oraya karısıyla, çocuğuyla ne yapıyor? Giriyordu. Veyahut Kocatepe fuarında bir sene kitap fuarında durdum. Biz iftar ediyorduk. Çıkıyorduk. Namazımızı kılıyorduk. Yatsının vakti geliyordu kardeşler. Yani teraviye duruluyordu. Daha hala yemek sırasında insanlar oluyordu. Yani düşünün izdihamı şeyleri. Yani örnek vermek için diyorum. Bak, o kadar adam çağrıştırılacak ama bir kişi gelecektir. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Zuhurundan hemen önce bir halifenin ölümünde ihtilaf olunacak. İşte tam o esnada Medine'de bulunan Mehdi Mekki'ye gelecek. Mekkeliler kendisi istemediği halde ondan ortaya çıkmasını talep edecek ve sonunda Kabe'nin köşesiyle makamı İbrahim arasında ortaya çıkacak ve insanlar ona ne yapacak? Beyat edecek. Beyattan sonra Şam'dan Mehdi üzerine bir ordu gönderilecek. Ancak bu ordu Zulhuleyfe denilen yere geldiğinde yere batırılacak. Ondan sadece iki kişi kurtulacak. Yani Mehdi zuhur ettiğinde onu yok etmek için anında bitirmek için Şam tarafından oraya bir ordu gönderilecek. Ama o ordu çölde, tam Zulhuleyfe'de, yani sınırda, Mikat halinde orada, yere batırılacak. İki kişi kurtulacak. Birisi geridekilerine haber verecek ordunun, biri de ileridekilerine haber verecek. Evet. Onun devrinde ümmetin gerek iyileri ve gerekse kötüleri misli asla görülmemiş şekilde pek çok nimete sahip olacak. Yağmurun bir damlasını Allah boşa götürmeyecek. Bir tohum ekmişse ondan bereket fışkıracak. Ve doğudan siyah bayraklı bir ordu çıkacak ve bu ordu hiçbir kavmin yapmadığı bir savaşı yaptıktan sonra Mehdi zuhur edecek. Bugün ona işte falan falan falan diyorlar ama en iyisini Allah bilir. O siyah sancaklı insanlar çıktıktan sonra Mehdi zuhur edecek. Biz bu tahririn simgesinin, ableminin ne olduğunu biliyor musunuz? Siyah. siyah sancak. Başlarına falan hep siyah o, la ilahe illallahı ve siyah la ilahe illallah sancağını sallarlar. Ve kendilerinin bu siyah bayraklı bir ordu olduklarını söylerler. İşte Horasan tarafından siyah bayraklılar çıkacak, ve onların sahipleri beyt Mukaddes'e Kudüs'e gelecekler. Irak tarafından bir ordu Medineli bir şahsı istemek üzere Mehdi'ye karşı harekete geçecek. Ancak bu ordu çöle girdiğinde Zulhuleyfe denilen yerde öylesine toprağa gömülecek ki üstte olanları alttakileri, alttaki olanları üsttekileri kıyamete kadar göremeyecek. Evet. Pek çok nakilde de bunların Şam ehli olduğu söylenmektedir. Bu rivayetler birbirine zıt değildir. Irak-Şam hep birbirinin yol üzerindedir. Ve hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek. Bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak. Ve bu durum Mehdi çıkana kadar devam edecek. Mehdi çıkarken başında bir sarık olacak. Ve bu münadı, bir münadı bu Allah'ın halifesi olan Mehdi'dir. Ona uyun denecek. Mehdi başının üzerinde bu Mehdi'dir ona uyun şeklinde çağıran bir melek olduğu halde çıkacak bir rivayette böyle. Ve Allahu Teala İslam'ı nasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la başlatmışsa Mehdi ile de sona erdirecektir. Yani onun zamanında İslam hüküm sürecek. Onun vefatından sonra yeryüzü tamamen fitneye bulanacak. Onu ayrı bir derste işleyeceğim inşallah. Yine Mehdi çıktığında aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi ona beyat edecek ve her zalim onun karşısında mağlup olacak. Yani ilk beyat eden insanlar 300 kişi. 300 küsur. Evet. Aynen o sayı gibi. Fakat hiç kimse o az sayıya bile karşı ne yapamayacak, duramayacak ve bu çığ gibi çoğalacak. Evet, insanlar hakka dönünceye kadar mücadelesine devam edecek. Ümmetimden Mehdi çıkacak. Allah azze ve celle insanları zengin kılmak için onu gönderecek. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederim ki allah Teala benim neslimden dişleri aralıklı, alnı açık, yeryüzünü adaletten dolduracak, malı ve eşyayı bolca dağıtacak, evladımı gönderecektir buyurmuştur. Yani bütün rivayetleri topladığımızda Allah Azze ve Celle Mehdi'yi göndereceği ve Müslümanların başına geçeceği, fitneyi ne yapacağı bitireceği bildiriliyor kardeşlerim. Bunlar Ehl-i Sünnet'in itikadıdır. Yine Allah Resulü ve Vesselam bir hikayesi var. Onları nakledeyim. Sözümü bağlayayım. Hazreti İsa saçlarından sanki suç su damlıyormuş gibi nuzul edecek. Mehdi ona, ya İsa geç bize namaz kıldır diyecek. İsa kamet senin için getirilmiş denecek ve benim evlatlarımın birisinin arkasında namaz kılınacak buyurmuştur. Ve yine Mehdi benim evlatlarımdandır. 40 yaşındadır. Kırk yaşlarında çıkacak, yüzü sanki yıldız gibi nurlu olacak. Sağ yanağında siyah bir ben bulunacak. Üzerinde pamuktan iki cübbe olacak. Sanki Musa zamanında Beni İsrail'in kıyafetine benzeyecek. Yer altındaki hazineler çıkacak. Şirk beldelerinin hepsi fethedilecek. Evet. Ve makamı, Kabe'nin kapısıyla makamı İbrahim arasında kendisine veyahut edilecek. Rumlarla üç gün savaşacak. Üçüncü gün galip onun olacak. feth fethedecek. Konstantinye'nin savaşına kadar bu savaşlar devam edecek. Savaşa iştirak edenler ele geçen altınları ölçekle taksim edecekler. Ve bu sırada deccal çıktı geride çocuklarınıza sahip oldu denecek. Z e, yalan olduğunu bildiği halde geriye dönecekler ve deccan zuhur edecek. Rumlar, Hristiyanlar Amak veya Dabıka yani Halep yakınlarında iki yerdir Suriye'de. Oraya gelene kadar bunlar zuhur etmeyecek. Medine'lilerin en hayırlı insanlarından bir ordu o gün Hristiyanlarla kapışacak. Müslüman ordusu Hristiyanlara karşı harp nizamında saf saf olduğunda Hristiyanlar Müslümanlara Mallarımızı harbedenlerle savaşmak için bize yol açın diyecek. Ancak Müslümanlar izin vermeyecek. Savaş olacak. Müslümanlar bu savaşta üçe ayrılacak. Üçte biri savaştan kaçacak. mürtet olacak. Ve Allah onların tövbelerini ebediyen kabul etmeyecek. Üçte biri şehit olacak ki bunlar Allah katında şehitlerin en faziletleridir. Diğer üçte biri ise fete devam edecek. Neticede Konstantinayı alacaklar İstanbul'u. Fethihten sonra kılıçlarını zeytin dallarına asmış bir halde ganimet aralarında taksim ederken şeytan aniden nara atacak. Deccal ehlinizi elde etti. Sizin yerinize geçti diye yalanlar yayacak. Şeytanın bu haberi yalan olduğu halde Müslüman askerler yola çıkacak. Şam'a gelecek. Burada Deccal çıkacak. Ve savaşmak üzere hazırlık yapacak. Allah Azze ve Celle Meryem oğlu İsa'yı indirecek. Meryem oğlu İsa gökten huzul edecek Allah düşman olan Deccal'ı bulacak ve Deccal İsa Aleyhisselam'ı görünce tuzun suda erimesi gibi eriyecek ve Allah Resulü ki onu bırakmış olsaydı o zaten kendi kendine helak olacaktı ama Allah onu İsa Aleyhisselam'ın eliyle ne yapacak öldürecek ve İsa'nın süngüsüne Deccal'ın kanı ulaşacak ve İsa Aleyhisselam onun başını gövdesinden ayıracak ve kılıcını bir rivayette süngüsünü Müslümanlara gösterecek. Evet. Ve insanlar bal arasının beyni gibi hani kraliçe arayan toplandığı gibi bütün Müslümanlar Mehdi'nin etrafında ne yapacak? O şekilde toplanıp ona beyat edecekler. Ve onunla birlikte yeryüzünü İslam'ı hakim kılacaklar ve yeryüzü adaletten dolacak. Öyle ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılamayacak. Bir kimsenin kanı bir damla kanı boşa akıtılmayacak ve dünya aynı asrı saadet devrine geri dönecek. Ve zuhuru Muharrem ayında olacak ve semadan gelen bir nida bu Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Ona uyunuz. Onun sözünü dinleyiniz diye bir nida olacak. Bütün insanlar bunu ne yapacak? Duyacak, bilecek. Ama nasıl duyacak, nasıl bilecek bilmiyorum. Evet. Mehdi adil bir hakem olarak inecek. İsa Aleyhisselam hacı kıracak, domuzu öldürecek, eşyayı dağıtacak ve yeryüzü İslam'dan hakim olacak. Allah Azze ve Celle bizlere hayır ihsan etsin. Doğruları öğrenip eğrilerden, uzak kalanlardan eğilsin. İnşallah bu dersin bitimini, hatimesini detkal bahsini işledikten sonra yapalım. Mehdi ile alakalı gelen, olmuş şöyle bir otururum. Mehdi Aleyhisselam'dan gelen rivayetler böyle. Haktır, doğrudur ve yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul Mehdi'nin geleceğini bizlere ne yapmıştır? Bildirmiştir. Mehdi inancı Ehli Sünnet inancında vardır ve o Allah'ın takdir ettiği bir zamanda ne yapacak? Zuhur edecektir. Ama sohbetimin başında da dediğim gibi ne zaman Mehdi'den, Deccal'dan, İsa Aleyhisselam'dan konuşmayı insanlar bırakır? Bunlar alametleridir. O gün ne yapacak? Bunlar zuhur edecektir. Allah hakkı hak bilip yaşamayı Batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Bizleri şuurlu kılsın. Bizleri ehlimizi ve neslimizi tevhid ehli insandan eylesin. Mehkinin askerinden eylesin. Teccarın askerinden eylemesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike veşheden la ilahe illa ente estağfuraka ve etubini velhamdülillahi rabbi